ne şeytanı recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin es ve vesselamü ala rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi 23. sözden ikinci noktayı bugün paylaşmaya çalışacağız inşallah. 23. söz baştan sonra insanı konu insanı şerh eden açıklayan bir bahis. İkinci nokta da bundan biri. İman nasıl ki bir nurdur. İnsanı ışıklandırıyor. Üstünde yazılan bütün mektubatı samadaniyi okutturuyor. Öyle de kainatı da ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli zulimattan kurtarıyor. Bir önceki noktaya atıf yaparak başlamış oluyor. Orada imanın bir nur olduğunu, insanı ışıklandırdığını ve insanın üzerindeki mektubatı Samadaniye'yi okutturduğundan bahsetmiştik ilk bahis. Burada da kainatı dahi ışıklandıran bir nur olarak imandan bahsediyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Zamanı mazi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor. Tüm kainatı ışıklandırıyor. Hatta tüm zamanları aydınlatıyor. Şu sırrı bir vakada Allah veliüllezîne âmenû yuhricühüm mine'z zulmâti ile nur Ayeti kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsille beyan ederiz. Evet. Ayeti kerimen mealen Allah iman edenlerin velisidir. Onları zulmattan, karanlıklardan nura çıkarır. Ayet ile alakalı bir temsille beyan edecek üstad Hazretleri. Şöyle ki bir vakaya hayaliyede gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine mukabil. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Köprünün altında pek derin bir dere. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istila etmişti. Ben sağ tarafıma baktım. Nihayetsiz bir zulümat içinde bir mezar ekber gördüm. Yani tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım. Müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağ dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Burada ifadelerdeki bir nüansı dikkat çekmek istiyorum. Yani bir mezar ekber gördüm. Dehşetli, müthiş, muazzam bir mezar görüyor. Sağ tarafına bakınca. Sonra da yani tahayyül ettim diyor. Yani bazen bakarız. Gördüğümüz değil. Hayal ettiğimiz şeyi görüyor gibi oluruz. Yani gerçekle uygun değil. bu Görüşümüz, bakışımız. Yanlış görüyoruzdur, yanılıyoruzdur. Ona bir işaret var. Altta bir kez daha görüyor gibi oldum diyor. Yani Dolayısıyla bu bir hayaldir, hakikat değil. Biz de bazen olayları değerlendirirken, zamana dair, kainata dair hadiseler değerlendirirken doğru olarak göremiyoruz, yanlış yorumluyoruz. Buna bir nüansla işarette bulunuyor Üstad Hazretleri. Evet, demek ki muazzam iki dağ arasında kurulmuş korkunç bir köprü var. O köprünün bir tarafına bakıyor. Üstad dehşetli bir mezar görüyor. Diğer tarafına, sol tarafına bakıyor. Müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, dağ dağlar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Halbuki fırtınalar, tufanlar geliyor bir taraftan da. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum. Zannettim. Bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu istimal ettim. Yarım yamalık ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı. Bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise öyle dehşetler aldım. Eyvah şu fener başıma beladır dedim. Ondan kızdım o cep fenerini yere çarptım kırdım. Evet, müthiş bir karanlıkta, dehşetli bir vaziyette kendisini görüyor. Bu karanlıktan bir parça kurtulmak için cep fenerini çıkarıyor. O da olayların dehşetini artırıyor. Halit ayrıntıdaki dehşet ve vahşet insana görünüyor. O zaman keşke bu fener de olmasaydı. dedim. Ondan kızdım, o cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güyü onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunduğum gibi birden o zulümat boşandı. Evet. Kırıldığı zaman fener, sanki o kırılmayla eş zamanlı olarak birden her yer aydınlanıp karanlık yok oldu. Her taraf o lambanın nuruyla doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Bu yarım yamalak alıcı karanlık içerisindeki bu tahayyül, tasavvur ve zanlardan kurtulup her şeyin gerçek yüzü göründü. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde. Ova içinde bir caddedir. Yani çok derin bir uçurumun üzerine kurulmuş bir tek kişilik daracık bir köprü değil belki bir anlamda. Ova içinde geniş bir cadde. Nasıldı? Nasıl görmüş? Ve sağ tarafımda gördüğüm mezar ekber, baştan başa güzel yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim. Evet. Gehşetli bir mezar ya da mezaristan şeklindeydi. Aslında muhteşem bir seyrangah oluyor. Muhteşem sosyal aktiviteler yapılıyor orada. Hoş bir meclis. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağlı zannettiğim uçurumlar, şayikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah, güzel bir seyrengah, yüksek bir nüzetgah bulunduğunu hayal meyal gördüm. Evet. Sol tarafa da şimdi aydınlanınca bakıyoruz. Fırtınalı, dağdağlı, uçurumlu bir yer gibi görünürken birden süslü, sevimli... Çekici, dağların arkasında azim bir ziyafetgâh, müthiş bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangah yüksek bir tenezzühgâh olduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise munis, ve öküz, koyun, keçi gibi hayvanat ehli olduğunu gördüm. Araca karanlıkta, ya da cep fenerinin yarım yamalak aydınlığında bu güzelim hayvanlar, bize hizmet için hazır bekleyen bu hayvanlar, Dehşetli canavarlar, ejderhalar suretinde görülmüştü. Evet, gördüm. Elhamdülillah ale nuril iman diyerek Allahü veliyyüllezine amen yukhricuh minel zulümet ile nur ayet kerimesini okudum. O vakadan ayıldım. Evet. evet. Elhamdülillahi ale nuril iman. Yani imanın nuruna hamd. Evet, imanından daha büyük bir nimet yok. En büyük hamdı da hak eden o. Evet çünkü nur iman. İman bir nur oluyor. Yani nurdan maksat aydınlıktır. Mesela biz e, bedeni maddi açıdan baktığımızda güneştir yeryüzünü aydınlatan ve her şeyin yüzünü bize gösteren. Dolayısıyla güneş olmasa biz karanlıkta kalırız. Ama aslında güneş olsa da insanın gözü olmasa insan yine karanlıkta kalır. Gözü olsa da insan değerlendirecek bir şuurda olması yine karanlık içerisinde kalıyor. Evet. Dolayısıyla olayları fark eden asıl insan şuurudur. Fakat o şuuru da terbiyeden aydınlatan iman nurudur. Evet. Yani maddi alem nasıl güneş aydınlatıyorsa bu maddi alemin bize verdiği dersi de en net bir şekilde karışıklıktan, zulümattan, karanlıktan uzak bir şekilde iman bize ders veriyor. İşte iman, in, insan imanın gözüyle kâinata baktığında aydınlanabiliyor ancak. Yoksa güneş istediği kadar olsun, göz istediği kadar olsun, eğer insanın kalbinde iman yoksa bu gelen verileri, dataları, bilgileri değerlendiremiyor ya da yanlış değerlendiriyor. Dolayısıyla insan için Güneşten de, gözden de çok daha önemli bir şey. Aydınlanabilmek için kalp aydınlığıdır. Onun kaynağı da imandır. Evet. Böyle bakıldığında işte Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Ayet-i Kerim'in sırrı tezahür ediyor. Evet. Buraya kadar aslında e, hakikatle karışık bir misal vardı şimdi onları üstad bize kısmen de olsa açacak işte o iki dağ mebde-i hayat ahiri hayat yani o hayali bir şey değildi o misal hepimiz böyle iki dağ arasındayız mebde-i hayat ahiri hayat Hayatın bir başlangıcı bir bitişi var yani alem arz ve alem berzahtır o köprü ise hayat yoludur o sağ taraf ise geçmiş zamandır Sol taraf ise istikbaldir. O cep feneri ise hodbin ve bildiğine itimat eden ve vahiy semavi dinlemeyen enaniyeti insaniyedir. Evet. O canavarlar zannolunan şeyler ise alemin hadisatı ve acıp mahlukatıdır. Evet. İşte insan kainatı iki ayrı şekilde görebilir. Du vaziyeti böyle. insanın. O nasıl değerlendirecek bunu? değerlendirmek için iki ölçüsü var insanın. Evet. Biri kodbin bildiğine itimat eden, yani kainata kendi açısından bakan, kendi zevkleri açısından bakan, öyle değerlendiren ve ilahi vahye sırtını dönen insandır. Evet. Aklın insan açabileceği penceresidir. Kainatı nasıl anlayıp nasıl değerlendirebilir? Hele de hadiseleri sırf kendi açısından insan değerlendirirse halbuki kainat sırf insan için kurulmuş değildir. Kainatı yaratanın bir kainattan bir maksadı vardır. İnsan o maksada hizmet ediyor. Evet. Dolayısıyla her şeyi insanın menfaatinin ölçüsüyle değerlendiremeyiz. Değerlendirilmemesi gerekir ama insan pikniğe çıkarken yağmur ya anca rahatsız olan bir kod binik içerisinde, bencillik içerisinde sayır mahlukatın da ihtiyaçları var aslında. Dolayısıyla senin pikniğinin hatır için bütün mahlukatın istediği yağmur göndermemezlik edemez. Dolayısıyla insan hodbin bir şekilde kainata baktığında e, hadiselerin kendisini üzdüğünü, sıkıntıya soktuğunu e, görüyor. Bu insanın bakış açısı. Evet. Dolayısıyla insan en temel hatalarından bir tanesi bu demek. Enaniyeti insaniyeli insan kainata baktığı zaman hata ediyor ve kainatı kendisine cehennem ediyor bir anlamda. Çünkü bütün hadiseler üstüne gelen, onu ezmeye çalışan, onun canını adeta almaya çalışan hadiseler olarak görüyor. İşte enaniyetine itimat eden, zulümat gaflete düşen, dalalet karanlığına müptela olan adam o vakada evvelki halime benzer ki o cep fener hükmünde nakıs ve dalalet alüt malumat ile zamanı mazi bir mezer ekber suretinde. Ve ademalut bir zulümat içinde görüyoruz. Evet. evet. Enaniyeti insaniye cephendiri. Enaniyeti insaniye benzetiliyor. Evet. İşte insan enaniyetiyle kainete baktığında yani ben diğeri kainete bakıp her şeyi kendi açısından değerlendirdiğinde işte dalalet karanlığına düşüyor insan. Evet. Bu dalalet alut yani sapkın malumat ile insana doğruyu değil, eğriyi gösteren. Doğruyu eğrilterek gösteren. Bu malumat ile zamanı ı bir mezar ekber suretinde. Geçmişi aleta bütün geçmiş e, mahlukatı, insanları çürütmüş, unufak etmiş bir muazzam mezaristan olarak görüyoruz. Geriye baktığında ne çok insanlar gelip geçmiş ve hiçbirinin çok azının esamesi okunabiliyor. İsimleri de unutulmuş. Dolayısıyla yokluğa gitmiş gibi. Bir anlamda. Ve Adem Ademalut bir zulümat içinde görüyoruz. Yoklukla karışık bir karanlık içinde görüyor. İstikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. Yani gelecekte adeta e, gelmekte olan fırtınalar, hastalıklar, musibetler gibi dehşetli, korkunç şeyler olarak görüyor istikbali. Tedirginlik içerisinde dolayısıyla kalıyor hem her birisi bir hakimi, i rahimin birer memur-u olan hadisat ve mevcudatı muzur birer canavar hükmünde bildirir. Evet, demek ki ehli, işte deve, koyun, keçi gibi hayvanlar baktığımızda, aydınlıkta gördüğümüzde bunların bize hizmet için var olduklarını biliyor ve bunların için ayrıca şükretmemiz gerektiğini biliyoruz. Bak, karanlıkta, alacak karanlıkta ve dehşete düşmüş bir insan bunları nasıl görebilir. Canavarlar olarak görüp ödü patlayabilir. Korkuyla ağlayıp sızlayabiliyor. Aynı şekilde insan da kainattaki hadiselere baktığında geleceğe doğru nazar gezdirdiğinde eğer en az insani baksa, kendi kontrolünde olmayan bu hadiselerin Allah'ın kontrolünde olduğunu da düşünemediği için başıboş hadiseler olup nereden, ne zaman ne çıkacağı belli olmayan bir vaziyette kendisini görüyor. Dolayısıyla aslında hepsinin dizgini, rahmeti sonsuz, hikmeti sonsuz birinin elinde. O müsaade etmezse hiçbir şey bize zarar veremez. İnsan düşündüğünde her şeyin ehli bir, birer hayvan gibi e, olduğunu görecek ve rahata kavuşacak. Evet. Fakat tersi oluyor. Bütün hadiseler insanın adeta yani bir kuyruklu yıldızdan bir Mikroba kadar insanın hayatını tehdit eden onca hadise var. İnsanların ödünü patlatıyor. Hayatına karanlıklar katıyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ الْتَاغُوتُ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ile nur hükmüne mazhar eder. Bu ayet kerimede kafirlerin evliyaları, velileri, dostlarının tağutlar olduğundan bahsediyor. O tağutlar, yani Allah'ın yoluna saptıran şeyler insanı, onları Nurdan karanlığa çıkarıyoruz. Meandir bir ayet kerime. Evet, tam da böyle oluyor yani. İnsan nurdan imanın nurundan mahrum kalınca alaca karanlığa düşüyor. Evet. Eğer hidayet ilahi yetişse, iman kalbine girse, nefsin firavuneti kırılsa, Kitabullahı dinlese, o vakada ikinci halime benzeyecek. Evet. Hidayet ilahi en büyük nur. O yetiştiğinde iman kalbe giriyor. Ve insan artık firalniyeti kırılıyor. Yani enaniyeti kırılıyor. Artık kendi açısından kainata bakmıyor. Yaratıcısı açısından bakıyor. Yani kainatı yaratan kainattan muazzam maksatları var. O maksatların hasıl olması için hadisatı eşyayı evirip çeviriyor. Ve i̇nsan bakıyor. Allah açısından kainata bakınca farklı değerlendiriyor. Dolayısıyla insan kendi heveslerini adeta kainata mühendis ederek her şeyi nefsindeki zevklerin hendesesiyle ölçmeye kalktığında haritaların gerçek yüzünü takdir edemiyor. Evet. Demek ki iman kalbe, hidayet ilahiyyet ise iman kalbe girse, nefsin firavuniyeti kırılsa, Kitabullah'ı dinlese. Yani insan aklını yanılgıyla âli e, İnsan yanılıyor habire. Dolayısıyla insan aklına da bir ölçü vermek gerek. Bu ölçüyü de vahiy veriyor. Cenab-ı Hak ölçüleri göndermiş. Hadiseleri nasıl değerlendirirsek yanılmayacağımızı bize bildirmiş. Dolayısıyla bizim onlara, onlarla kainatı ölçüp bitmemiz gerekiyor. İşte insan aklından ya da enaniyetinden vazgeçtiği anda yani sadece aklına güvenmekten, sadece nefsi açısından kainata bakmaktan vazgeçtiği anda kitabullah'a dönüyor, firanluktan vazgeçiyor kainat birden gündüze dönüyor. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır, nur ilahiyle dolar ve ''Âlem Allahu nuru semevati vel ard.'' Ayetini okur. Evet. Demek ki semaların ve nuru Allah'tır. Yani Allah adına kainata bakılmazsa karanlıktan başka bir şey görülmez. Kainat ancak Allah düşünülüp Allah'ın maksatları açısından kainata bakıldığında gerçek mahiyeti ortaya çıkıyor. O vakit zamanı mazi bir mezar-ı ekber değil. Geçmiş zaman dediğimiz şey kemikleri çürüten bir mezaristan değil, dehşetli bir mezaristan değil. Belki her bir asrı bir Nebinin veya Evliyaullah'ın taht riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifade eden erva-ı safiye cemaatlerinin vazife-i hayatı bitirmekle Allahu Ekber diyerek makamat-ı uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Evet. Belki insan imanla baktığında geçmiş bir mezaristan değil, bir mezaristan değil. Belki şöyle bir baktığımızda her asırda, her kavimde peygamberler ya da peygamberlerin vazifelerini derut eden Nurhani insanlar var. Evet, Bunların riyasetinde insanlar var. Bunlar zahiren vazifelerini bitirip gitmişler. Bu yok olmamışlar. Yüksek makamlar uçmuşlar. İstikbal tarafına geçmişler. Dolayısıyla onlar varlar, yaşıyorlar ve onlarla görüşmek Halleşmek mümkün olacak inşallah ileride. Dolayısıyla geçmiş mezaristan suretini birden nasıl değiştiriyor? Evet. Aleta hayatlandırıyor bir bilgisayarla geçmişi bütünüyle. İnsanın halindeki e, bu mezar ekber e, kuruntusunu siliyor. Sol tarafına bakar ki dağlar misal bazı inkılabat berzahiye ve ukureviye arkalarında Cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet Rahmaniye'yi o nur iman ile uzaktan uzağa fark eder. Gelecek de seni ve bütün sevdiklerini asacak bir dar ağacı değil. Evet. Ağzını açıp seni bekleyen bir ejderha değil kapir. Evet. Birakis senin bu bakışın yanlış. Orası ebedi saadet saraylarına açılan bir kapı, bir tünel hükmüne geçiyor. Cenab-ı muhteşem ziyafetleri ehli bekliyoruz orada. Sen böyle bakınca geleceğin dehşetle insanı tedirgin eden gürültülerle, patırtılarla gelen insan rahatsız edici insan ezici bir şey olmadığını insan anlıyor. Ve fırtına ve zelzele taun gibi hadiseleri birer musakhar memur bilir. Başımıza ne geliyorsa hepsi onun rahmetinin ve hikmetinin olayından geçerek geliyor. Dolayısıyla her şeyin arkasında muhteşem hikmetler var. Ama bu hikmetler sadece insan kendisi açısından değerlendirdiğinde bu hakikati göremiyor. Ama kainatın yaratılış maksadı açısından olaylara baktığında ki Üstad 24. mektupta bunu genişçe anlatıyor. O zaman fırtına, zelzele, taon, hastalıklar vesaire gibi şeylerin ilahi maksada ne kadar da uygun olduğunu insan görüyor. Dolayısıyla her şey musahhar birer memur hükmünde. Ve madem o hakimdir hem de rahimdir insanı da üzmez incitmez belki işte geçici hadiselerle insandaki insanın fıtratına ekilmiş olan kabiliyet tohumlarının neşvi nemasına hizmet ediyor bunlar ayrıca. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı sureten haşin manen çok latif hikmetlere medar görüyor. Evet, baharda fırtına, çamur, yağış her şey var ama arkasından muhteşem çiçekler çıkıyor. Buna benzer şekilde kainatta belki sonucunu henüz göremeyeceğimiz belki tahmin edemeyeceğimiz müthiş hadiseler oluyor. İnsan olayların tamamını göremediği için, nazarı kısa olduğu için ya da Cenab-ı Hakk'ın maksatlarını bilemediği için bunların arkasındaki rahmeti ve hikmeti tam olarak idrak edemiyor. Fakat anlayabildiklerinden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve hikmetini keşfettikten sonra bu hadiselerin hikmeti ve rahmetine nasıl muafık geldiğini anlamasa bile insan teslim oluyor ona. Evet. Rahmeti ve hikmeti sonsuza. insan teslimle, tevekkülle kendini teslim ediyor. Hatta mevti hayat ebediyenin mukaddemesi. Yani insan için en dehşetli şeylerden bir tanesi mevttir, ölümdür. Ama ölüm nedir? Ölüm hayatın bitişi değil. Evet, sonsuz bir hayatın başlayın, başlangıcıdır. Evet. Mevt'i hayat ebediyenin mukaddemesi. Dolayısıyla mevt ürkülüp korkulup kaçılacak bir şey değil. Bilakis hayat ebediyenin başlangıcı olduğu için hayatını seviyorsan mevti de sevmen gerekiyor. Çünkü mevtli insan ebedi hayata geçiyor. Ve kabri saadet ebediyenin kapısı görüyoruz. Evet kabirde vahşetli bir aleme açılan bir tünel değil. Ebedi saadetin kapısı tüneli hükmünde. Evet İnsanın en çok korktuğu, yüklüğü şeyler bunlar. Bunlar da Kur'an'ın talim ettiği bir şekilde e, idrak edildiğinde insan aleminde karanlık bir nokta kalmıyor. Daha sahir cihetleri sen ile hakikati temsile tatbik et. İşte Bu da çok e, temel, net, ön plana çıkacak şeyleri bize ders verdi. Diğerini de zihnimize havale etti. E, kendi etütümüzü havale etti. Dolayısıyla bizim tekrar tekrar bu misali okuyup hakikate tatbik etme gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Evet bu dersten kısaca anlayacağımız şey insan imanla kainata baktığında kainatın üzerinde insan aklının kuruntuyla vehimle atfettiği çirkinliğin karanlığın hiçbir şekilde olamayacağını anlatıyor. Evet karanlık bizim gözümüzde bakışımızda. Aslında o da imandan mahrumiyetten kaynaklanan bir bakış. Böyle baktığımızda kainatın insanın ruhunu sıkan, bütün e, saadetlerini berhava eden bir mahiyet kesbettiğini anlıyoruz. Fakat insan imanla baktığında yani enaniyetinden vazgeçip Cenab-ı Hak açısından kainata baktığında ve Kur'an'ın terbiyesiyle baktığında aslında e, bütün hadiselerin güzel olduğunu Ahzene külle şeyin halaka ayetinin sırrıyla. Fakat insanın bakış açısındaki nefsinin karanlıklarının boyadığı gözlükle adeta kainata baktığında böyle çirkin gördüğünü, aslında kainatın berrak, güzel, latif, cemil olduğunu insan fark edebilir diye bize ders veriyor. O yüzden Cenab-ı Hak'tan imanımızı parlatmasını, kaynata ilahi noktayı nazardan bakmayı aklımızı bakışımızı Kur'an hakikatleri terbiye etmeyi nasip etsin inşallah subhaneke le ilme le illa ma allamtane inneke alimul hakim ve ahiru davana inel hamdulillahi rabbil alamin el